Tohumdan Asa'da Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlayıp sunuyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe bu haftaki konuğuma dönmeden önce bu programımızın destekçisi Buket Elinç'e tekrar teşekkür ediyoruz bize destekleri için. Evet bugün Doğu Karadeniz'e uzanıp Türkiye'de çevre ekoloji mücadelesinin hep gündeminde olan bölgenin kaderini etkileyecek bir yeni projeyi konuşacağız. Bölge yıllardır HES'lerle, madenlerle ve hatta sahil yolu gibi büyük projelerle karşı büyük bir çevre ekoloji mücadelesi yürüttü. Ve hatta bunu artık yaşam mücadelesi demek bile mümkün ama tabii Karadeniz gün geçmiyor ki yeni bir projeyle karşılaşmasın. Bu sefer bari isim bir süre idare eder diye herhalde düşünülmüş bir isimli bir proje var. Yeşil Yolnam. Bu var gündemde. Bu aslında bir süredir parça parça da olsa inşası devam eden bir proje. Ancak Haziran ayı içerisinde Fırtına İnisiyatifi isimli bir grubun Kavrun yaylasında gerçekleştirdiği eylem ile yeniden çevre ekoloji ve hatta Türkiye'nin gündemine geldi. Biz de bu haftaki programımızda bölgenin merkezinden Fırtına Vadisinden bir konumuzu da konuşacağız. Yeşil yol nedir, ne değildir? Bölgenin çevre ekoloji tarihi nedir? Bunlara dokunacağız ve bu tartışmalara katkıda bulunmaya çalışacağız. Mehmet Demirci var telefon attığımızda Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ee, sizi bir kısaca tanıtayım. Aslında 20 yılı aşkın bir süredir yanılmıyorsam Fırtına Vadisi'ndesiniz. Aynı zamanda derneğimizin e, Tarım Turizm Takas Ağı olarak bilinen Tatuta'sında da dahil olan bir Ekodanitap isimli çiftliğiniz var. Buranın da kurucusunuz. E, ben hem oraya e, olan katkılarınızdan hem de bu programa e, olan katkılarınızdan ve geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi konuya yeşil yoldan girdik ama Fırtına Vadisi uzun yıllardır özellikle HES mücadelesiyle ve hatta Doğu Karadeniz daha üzerinde projelerle ve mücadeleleriyle bildiğimiz bir bölge. Hem sizi hem de bölgeyi daha iyi tanımamız için bize nereden seslendiğinizden ve bölgenin çevre ekoloji tarihinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. karlardan sesleniyoruz tabii ki. Şu anda... Fırtına girişinden 400 metre kuş bakışı o dereye bakan bir yerden bahsettiğiniz o çiftlikten sesleniyoruz. Biliyorsunuz Kaşkarlar dünyada en önemli yüz ekolojik bölgelerden biri. 9200 olan Asya Avrupa bitki topluluğunun 3200'ü bu bölgede yaşıyor. Bundan 124'ü endemik, 24'ü de nadir endemik. Huş tavuğu da denilen dünyada henüz ince iki canlıdan biri olan daha oruzu planlanan yeşil da geçeceği 2000 2500 metrelerde yaşıyor. Ve bu canlı ahlak ağacı yabalı amut da denilen o rakımlardaki bu bitki popülasyonlarından en önemlisi olan huş ağaçlarının altında yaşıyor. Yani dağ rozu ve huş tavukları. Tabii ki e, e, Yeşilyol hikayesine girmeden özellikle e, 98 ve 2002 e, yıllarında fırtına deresi üzerinde yapılan planlan e, hidroelektrik santralleri dalalarını kazanmamıza önemli nedenlerden birisi de Fırtına deresinde yaşayan endemik türlerden deniz alası da denilen e, sol labras labrass e, adlı balıktı. E, yükleyici e, firmaların Kanada ve Fransa gibi dış ülkelerden alacakları finansı bu balığın bu derede yaşadığını o firmalara kanıtlayarak kestik biz. Çünkü bütün çet raporları uydurmayacaktı ve onlara göre bu balık bu derede yaşamıyordu. Şimdi aynı şey yeşil yol ve o bölgede yaşayan uçta tavuğu için de geçerli olabilir. Gerçi şimdi e, çok komik bir şekilde yeşil yola izin veren ziyaret, e, çit raporu konusunda e, enteresan bir yaklaşım sunuyor. E, e, toplam 2.600 kilometre olan yeşil yol projesini 19 kilometre göstererek. Çünkü 20 kilometreden sonra sit alanlarında yol yapmak chat zaporunu gerektiriyor. Dolayısıyla bölüp chat e, gerektirdiğinin üstünden gelinmiş oluyor. Ee, evet. E, bu, bu, bu, bu inanılmaz bir düzmece tabii. Yani e, yani işte devlet kimiz, işte biziz. Sizsiniz, hepimiziz. Yani bizim bize yaptığımız e, böylesine bir kandırmaca. Yani bizim Fortuna'yı siyasetli grubu olarak da, e, daha doğrusu bizim çocuklarımızın e, sloganları e, olan denizleri doldurdular, dereleri kuruttular. Şimdi sıra yaylalarda sloganından gidersek e, İkizdere bölgesinde yapılan HES'lerin rantabı olmadığı anlaşılmış anlaşılmış ve kilometrelerce alanda dere yatakları susuz ve balıksız bırakılmıştır. E, herkese Kaladeniz Otoyolu da deniz kültürünün sonunu getirmiş. Balıkçı barınakları, plajlar yok edilmiş. Dağlı bölgelerdeki yaşayan insanların yaşam alanlarında açılan taş ocaklardan çıkarılıp getirilen taşlarla doldurulan deniz yağmurlarla birlikte oluşan taşmalar ve seller nedeniyle kıyıda yaşayanlar korkulu rüyası olmuştur. Yani e, şimdi de işte yeşil e, e, adı altında e, böyle insanlara herhalde daha çok cezbetmek için. E, bu ismi koymak gereksinimi duymuşlar. E, işte, e, Samsun'dan Batum'a kadar olan bölgeyi e, kapsayan e, 2600 kilometre uzunluğunda e, bütün yaylaları, e, 2000 ve 2500 rakımlar arasındaki bütün yerleşkeleri, yaylaları, köyleri birbirine e, yatay bir şekilde bağlayan e, bir yol projesi bu. Hı hı. E, aslında çok da yeni değil benim de baktığım bilgilere göre Doğu Karadeniz Turizm Master Planı diye bir plan çerçevesinde 2007 yılında ta planlanmış. 8 ile evet. yayılıyor ve dediğiniz gibi 2006 kilometrelik bir yol anı e, kapsıyor ve tamamı evet. yeni olmadığı iddia ediliyor ama yeni yol inşaatları ve mevcut yollarında büyütülmesi gibi projeler var. Şimdi projenin vitrindeki hedeflerine baktığınızda işte bölge turizminin canlandırılması. ...yerel esnafın ekonomik gücünün yükseltilmesi ve insanların doğal güzelliklerine ulaşımını kolaylaştırmak gibi şeyler var. Ama siz uzun yıllardır bölgedeki turizmin içinde olan biri olarak projenin gerçekten bu ihtiyaçları karşılayabileceğini, bunları yapabileceğine inanıyor musunuz? Hayır ilgisi yoktur. Çünkü çok ilginç bir şekilde bu yolun işlerliği yılda sadece iki aydır... Ee, o da milyonlarca lira masraf edilerek iş makinelerince her sezon başı yolu açmak e, şartıyla hikaye. 2650 rakımlı trovit geçidinin yolu mesela daha yeni işte bir hafta oldu açılalı. Eylül'de de e, zaten 2500'lere 2600'lere kar yağmaya başlar ve o yol kapanır. Hı hı. Yani bu yolun lantabınlığı nedir? Ee, yani Türkiye'de çak biliyorsunuz yaralarla yöntemiyle dönmektedir aslında. Fırtına deresüz üzerinde yıllardır yapılması gereken elektrik, hidroelektrik santralleri yapılmadığı için devletin yüklenici firmaya ödediği faiz 20 milyonluyadır. Bu, bu bu yolda bu yeşil yol safsatası da yapılmazsa kaç milyon dolar ödenecek bilmiyoruz büyük değere firmaya. Sır yapılmadığı yani, için evet. evet. Evet, e, tabii ki yani e, herhalde devlet tarafından bir garanti veriliyor e, bu sözleşme e, işte devlet bu e, sözünü yerine getirmezse e, tazminata mahkum ediliyor ve bunlar sizin bizim paramız hı hı. yani yeşil yolun e, ekoturizm ile falan bilgisi yok yani bu, e, bu buradaki yöredeki insanları şu anda yeni yeni canlanmaya başlayan ekoturizm e, ...hikayesine, e, olayına e, biraz daha sıcak yaklaşımlarını sağlamak için e, uydurulan bir safsata. Şunu yani, ben anlamakta güçlük e, çekiyorum. Pardon kestim ama yani Kaçkarlar bölgesi evet. dediğimde benim gelme fırsatım olmadı ama yakınlarımın da gittiği... Yani ...o bölgeye zaten gelen kişinin amacı oradaki yaylaları yani ve doğayla iç içe bir şekilde aslında olabildiğince de yavaşça belki yürüyerek, sindire sindire yürüyerek o bölgedeki turizmi, o bölgedeki özellikleri görmesi ve evet. o bölgeye temas etmesi. Şimdi projeye baktığımda ama yaylaların bir araba yoluyla bir e, yolla birbirine bağlandığı için böyle bir hızlı bir tüketim turizmine doğru, sanki kitle turizmine doğru götüren bir noktadaymış gibi gözüküyor proje. Bölge Böyle bir turizme ihtiyacı ihtiyaç duyuyor mu? E, zaten e, böyle bir turizm e, tipi bölgeyi bitirir ee, yani zaten yeşil yoğun ekotrizmle bilgisi yok ee, bütün yollar zaten diken şekilde e, ama yerleşim yerlerine bütün e, yaylalar e, bağlantılı yollarla bağlantılı yani bu yaylalara 2500 metreden e, yollar yapmak bu yaylaları birbirine bağlamak e, yani tek amaç gidiyor burada o, o rakımlardaki şimdiden ihavesi yapılmış ve arama tarama izni verilmiş bölgelerde maden faaliyeti ile ilgili. Çünkü yollar iki büyük kamyonun geçeceği şekilde 9 2 metre genişliğinde yapılmak istenmektedir. Belçinik bölgesinde binlerce hektar alan şimdiden yüklenici bir firmaya model aramak için tahsis edilmiştir. Verçenik bölgesi de Kaçkarların ikinci e, büyük dağının Şembek eski adıyla Verçenik Dağı'nın olduğu dağdır. Ve o bölge e, endemikliği en yüksek e, bölgelerden biridir. Ve e, binlerce hektar alan şu anda e, o, o firmaya ismini açıklamayacağım firmaya e, tahsis edilmiştir. Yani buradaki amaç e, modellere daha kolay ulaşımı e, sağlamak için hı hı. E, bu, bu yolları yapmaktır. Başka bir amaç yoktur. Çünkü e, e, yani ekoturizm e, yaylalarda yüksek yapılır, devasa otellere izin vermek, binlerce kişiyi hiçbir altyapısı olmayan yaylalara götürüp mağdur etmek değildir. Veya o kişilere konaklattığın otellerde paket veya paket süt veya paket marmari sambalı yedirmek hiç değildir. Ekoturizm az kişiyle yapılan öz bir turizm çeşididir. Konaklamasından yeme içmesine kadar yöresel yapıların ve ürünlerin kullanıldığı, atıkların çevresel zararlarını ön planda tutarak geri dönüşümün ve sürdürülebilirliğin sağlandığı bir turizm çeşididir ekoturizm. Bu yani, master e, oralara oralara bir, bir, bir sürü e, yüklenici firmaya veya e, oraları e, oteller zinciri haline getirecek e, turizm şir şirketlerine peşkeş e, e, çekmek midir amaç yoksa bu o, yöredeki halkı daha e, kalkındırmak daha güzele yönlendirmek gitmek anlamında Güzel bir turizm şeklini, ekoturizmin, gerçek ekoturizmini burada oturmak mıdır? Hı hı. Programın ikinci yarısında bu olumlu örnekleri de konuşalım istiyorum ama araya gitmeden önce son bir şey sormak istiyorum. Ee, yüksek bölgelerde, yüksek rakımlı yerlerde eko, e, ekosistemin kendisini onarma hızının e, düşük rakımlı yerlere göre daha e, güç olduğunu biliyoruz. E, sizce bu projenin yapılması halinde ekosistem üzerinde ne gibi etkiler olacak? Tabii ki onlar çok önemli etkiler. İşte demincekte söyledim. Yani bu yolların yapılması, ekosistem üzerindeki etkileri bir kere yer olan üzerinden geçen bu yollar ve yer olan içinden de zaten geçecek bağlantılı olarak şimdiki yollara bağlanacak. Ve zaten evet belki bitmiş diyebiliriz hayvancılığı ama yani hayvanların meraya çıkmasını, otlara çıkmasını bir kere engelleyecek. Öbür türlü bitki popülasyonunu daha fazla işte yağışlarla birlikte akıntıları hızlandıracak. Başka bir türlü de işte denecek de sözünü ettiğim 2000-2500 metrede yaşayan o, o işte huş tavuğu dediğimiz dünyada henüz incelenmeyen iki canlıdan biri olan ona benzer canlıları işte dar keçisini ki o da o rakımlarda yaşar bir, bir, bir sürü flora ve fauna açısından bir sürü çeşidi e, olumsuz etkileyecek. Yani o yollardan açılması demek, o yollardan araçların geçmesi demektir. E, o o can, oradaki canlı yaşama, oradaki floraya, o faunaya müdahale etmek demektir. E, bu da e, çok gereksizdir. Yani Dediğimiz gibi yani hepsini ettiğimiz gibi o yayınların hepsine zaten Karadeniz'den yerleştiğim yerlerinden, yerleşkelerden, ana yerleşkelerden iki yollar mevcuttur. Yani böyle bir mednaları, paraları, milyonlarca dolarları harcayıp böyle bir yol yapmak veya bu fikri ortaya atmak kimin fikridir çok enteresandır yani. Evet bahsettiğiniz gibi geri dönüşsüz etkilerinin olması da muhtemel. Şimdi isterseniz kısa bir müzik arası verelim. Daha sonra bu bölgenin fırtına bölgesinin ve tüm Doğu Karadeniz'in neleri istediğini ve neleri istemediğimizi konuşuyoruz ama neleri istediğimizi de bir konuşuruz. Şimdi Kazım Koyuncu'ya kulak vereceğiz. Radyolarımızda olacak. Dün perşembe günü aramızdan ayrılışının 10. yılıydı. Şimdi Kazım Koyuncu'yu dinleyelim. suzi zaghi soç sana tunu garkivi sana tunu sana luzu zaghi kelle soç luzu And I search, but I'm Kazım Koyuncu'dan dinledik Katun Mitah Henda Soç e, Tohumda NASA'da ekolojik yaşam programında Fırtına Vadisi'nden Mehmet Demirci ile olan Sohbetimize devam ediyoruz Programın ilk bölümünde Yeşil Yol projesinin e, Ne olduğundan ve bunun olumsuz etkilerinden Bahsettik programın son kalan dakikalarında da e, istemiyoruz demek iyi Tabi ama bazen eksik kalıyor sadece Böyle yaptığımızda Fırtına Vadisi ve Doğu Karadeniz ne istiyor Nasıl bir turizm nasıl bir yolağı ve nasıl bir yerel ekonomi Evet Evet um... Aslında bu hikaye tabi ki ona da bağlayacağım. Bu bizim yüzyıllardan beri bu toprakları yurt edilmiş dedelerimizden ve genlerimizden gelen koruma ve kullanma bilincimizin bir dışa vurumudur. Belki de devlet mekanizmasının biraz da uzak ve ulaşılmaz olmasından dolayı sahip çıkamadığı, kuruyamadığı bu alanları gerek yapılaşması, gerekse yaşantı biçimi olarak doğal örtüye hiç, hiçbir zarar vermeden korumuş ve e, bu günlere getirmişiz gerçekten de. Şimdi e, buna yeter mi deniyor acaba? Veya e, ülkede peşe çekilecek artık başka bir yer kalmadı mı? Kötü politikacı, kötü blokat ve kötü iş adamı şeytan üçgeniyle daha ne kadar cebelleşecek bu ülke ve bu e, mazlum halklar? Devletin yıllardır bir türlü çıkaramadığı ve yürürlüğe koyamadığı kurum amaçlı imar planından sebep yaşamını sürdürdüğü topraklar üzerinde yüzyıllardır var olan barınaklarını onarmak ve yenilemek isteyen bu halk daha ne kadar mağdur edilecek? Yani esas bu çok önemli gerçekten de. Biz işte benim 300 yıllık evim var yaylada. Ben bunu umanamıyorum, sit alanıdır diye işte onardığımda veya yenilediğimde e, mahkemelik oluyorum, mahkemelerde süründürüyorum. E, sen tutuyorsun e, 2600 kilometre boyunca sit alanlarında e, 2600 kilometrelik bir yol yapıyorsun. Yani. Bu nemelen bir şeydir. Yani kanunlar e, e, bize mi sadece e, uygulanmak istenmektedir? Yani e, devletin e, kanunları e, devletin e, çıkarları doğrultusunda ki bu da bir çıkarıdır. E, doğasına karşı devletin korumakla yükümlü olduğu doğasına karşı bu kanunlar uygulanmayacak mı? Mesela bu e, şöyle yaklaşabiliriz yani neler mi istiyoruz neler mi yapılsın Tabii ki evet, biz gerçekten teknoloji yani al Tek, evet, teknoloji değiliz Evet teknolojiyi istediğimiz ve istemeyebileceğimiz yerler olabilir fakat bu ee, ya o, o, o akımlarda e, evet yaylalarımıza elektrik de gelmiştir, yolda gelmiştir. Bu insan ihtiyaçlarıdır. Ee, tabii ki günümüzde e, olabilecek şeylerdir. Her şey eskisi gibi olamaz. Yani dedelerimizin yaşadığı zamanlardaki gibi biz de yaşayalım hikayesi. Tabii ki onu sürdürmüyoruz. Yani fakat. Biz e, bizim evet, toprak olarak sahip olmadığımız yerleri e, bir şekilde o yerleri koruyarak o yerlere sahip çıkmak istiyoruz. Bunu da e, pekala işte devletin çıkaracağı kanunlarla devlet bir şekilde bunu yapabilir. Yani Mesela bedelerimizin çoksak kullandıkları patika yollar yeniden açılıp düzenlenip halka e, yaklaştırılabilir. Ve hayvancılık başta olmak üzere kültürel değerlere dönük üretim biçimleri desteklenebilir, özendirilebilir. Yani işte yıllar önce suni doğumlamadan sebep kaybettiğimiz işte kara inek, kara öküz nesli, işte bal rezervi kaçkarlardaki arı ırkımız. İşte e, derelerimizde aşağıdan Ardeşen Köprüsü'nden beri karıştırılan, menfezde yapılan, e, müdahaleler yapılan, e, derelerimizde işte asalan ve yok olmaya başlayan kırmızı pullu alabalıklarımız. Yani bunlar, e, bu, bunlar e, aslında evet belki çok yerine getirilemeyecek şeyler var ama e, bunlar e, yeniden olabilir. Yani bu bağlamda <gülüyor> işte köy ve yayla pansiyonculuğuna önem verilemez mi mesela? İşte araçlı gezilerden e, kastedilen işte bir, bir insanın ta Samsun'dan girip de Batum'a kadar e, atıyorum bir günde iki günde yapabileceği e, bir gezi mi? Yoksa e, yayla pansiyonculuğu da e, özendirilerek yaylalarda yapılan işte evlerin pansiyonlara e, dönüştürülüp Bunlar konaklama bilimleri haline getirilerek işte bir hafta süren az ve öz kişiyle yapılan yürüyüştürlar ama. Doğru aslında yani, dediğinizden benim anladığım yani, bölgenin bu yola ihtiyacı olmadan da e, zenginleşmesi bu projede dendiği eğer şeyse, amaçsa zaten o kadar tabii, fazla tabii. zenginliğe sahip ki. Böyle bir yol olmadan da zaten bölgenin verebileceği ve insanları çekebileceği, ekolojiye de zarar vermeden, ekosisteme de zarar vermeden çok yapabileceği şeyler var. Artık programın da tabii sonuna tabii geliyoruz. Tabii bölgede her şey var. Yani bölgede olmaya yok ki. Yani ben 23 yıldır bu bölgede işte profesyonel anlamda rehberlikten gelmeyin diyebilirim işte dağ turları yapıyoruz ekoturizmi gerçek anlamda uygulamaya çalışıyoruz fakat halen e, gerçekten de ayak basmadığım yerler var hatta bir lafım var ya hani kaç karları ütülerseniz, ütülerseniz birkaç Türkiye eder böylesine e, <gülüyor> Giri, çok kapsamlı e, çok, çok engebeli olduğu için de aslında e, şey alan olarak çok fazla haritada gözükmeyen fakat çok engebeli olduğu için çok büyük alanları kapsayan işte derin vadilerin, hiç girilmemiş ormanların, inanılmaz işte güzellikteki buzul göllerinin, çağlayanların, şelalelerin yani şu anda işte geçen bir bulut denizinin ee, yani rapsodu yaptığı bir e, bulut kümesinin e, olduğu yerdeyiz ve e, inanılmaz manzaralar sunuyor. Yani bunların hepsi ve bunun yanında tarihi kültürel değerlerimiz, işte kemer köprülerimiz, konaklarımız, e, köy evlerimiz, köy yaşantı biçimimiz, kültürümüz, e, her şeyimiz. Yani bunlar o kadar güzel, o kadar sistemli bir şekilde ee, e, pazarlanıp e, o kadar e, e, bu doğal yaratılabilir bilen kişilere e, sunulur ki ve duydanılmaz olur gerçekten de Evet Mehmet Bey dediklerinizi duyup da hak vermemek gerçekten elde değil. Umarız ki Yeşil Yol Projesi de Karadeniz'in kazandığı diğer çevre ekoloji mücadeleleri gibi kazandığımız mücadelelerden biri olarak tarihe düşülür. ve büyük hatadan ve bu büyük hatadan dönmüş oluruz. Biz verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve oradaki bütün evet, mücadelelerinizi de olarak, buyurun. buyurun. E, son olarak Fırtına İniyatifi. E grubuyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Fırtına isyatlısı grubu 2000'lerde fırtınada verilen mücadelede 10-15 yaşlarında olan fakat bizden ve dedelerimizden gelen kuuma bilincinden memalanan hiçbir etnik ve politik kimlik taşımayan gençler oluşturduğu bir gruptur ve şuna dikkat çekmek istiyor, istiyorum ve bunlar gezilerin çocuklarıdır istediklerini yaptırlar istemediklerini de yaptırma, yaptırmazlar bu bilime çok teşekkür ediyoruz dediğiniz gibi olacağına bizim de inancımız tam e, katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey tekrar görüşmek üzere çok dağılın, e, ben teşekkür ediyorum e, bu değeri bize verdiğiniz için ve vaktinizi ayırdığınız için çok sağ olun. Evet, programımızı her hafta olduğu gibi yine %100 ekolojik pazarlarını sizlere duyurarak kapatalım. Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde. Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'deki %100 ekolojik pazarlarımıza gelerek bizlerle buluşabilirsiniz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demirel'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.